Radyo Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Bugün ekip tam kadro, stüdyodayız. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Ben Derya Porçun. Destekçimiz Ceren Bilgin'e çok teşekkür ediyoruz ve teknik masada Selahattin Çolak da bize desteğini devam ettiriyor her zamanki gibi. Şimdi bugün Adalar'da denetim ve yönetim eksikliğinin e, yol açtığı sorunları, kamuoyu ile paylaşılmayan verileri... Adalı STK'ların, Kent Konseyi ve Sivil Yerel Halk'ın senelerdir yaptığı bir sürü çalışma ve çalıştaylar da var. Arkadaşlarımızın yaptığı yönetmelikler var. Bu çok değerli çalışmaların neden uygulanmadığını ve adada 20'ye yakında devlet kurumu var. Yetkili, etkili ve kanun koyucu, uygulayıcı. Bunların görevlerini de neden e, tam olarak yerine getiremediğini, ulaşımı, faytonları, bisikletleri, akülleri ve yayaları konuşacağız. Ama öncesinde bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından, Instagram ve e, Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bir basın duyurusu ile açacağız sanırım, değil mi? Bugün gündemimizi... Evet kend önerisi. konseyi önerisi, Öner, önerisi. Evet bir önerisiyle Ama buna girmeden önce Şöyle küçük bir Tekrardan bilgilendirme yapalım Dinleyicilerimize diyorum Adaların sit bölgesi olduğunu Koruma alanı evet, Koruma altında Tamam Adalarımızdaki bütün yollar gerek kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu kararları uyarınca gerekse de bu fiziksel şartları itibariyle yürüme yoludur yani temel ulaşım şekli yürümektir tüm ada yolları yasalarda yaya olarak belirtilmiştir diyor bunu sanırım İBB ve ona bağlı ulaşım koordinasyon merkezi Ukomeo'nun yazılı yasalarda yazan şekli bu. Yani koruma kurulu tarafından karar. da hı. ta 1984 yılında adalar koruma altına alındığında aslında açık bir şekilde belirtilmiş. Bütün yollar yaya yoludur hı hı. ve adalardaki temel ulaşım aracı yaya, yürümek, bisiklet ve faytonlardır denmiş. bu Yani bu adalar koruma statüsünü koruduğu sürece böyle ee, olması gerekiyor gerekiyor. Evet. Ve bunun olabilmesinin de tabii sağlanması gerekiyor. Senin başta evet. programı açarken söylediğin Hı. gibi hani kurumlar niye yetkilerini görevlerini yapmıyorlar yapamıyorlar. Ee, yani bir yerin korunması için bütün kurumların bütün bu kuralları denetlemesi lazım açıkçası. Evet. Yoksa bu, koruma ben, konusunda bir sıkıntıyla... Evet karşı karşıya kalacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün yapacağımız bütün konuşmaları esasında temelinde bu yasalar var ve bu yasaların üzerinden biz konuşabiliriz. Yani kendi kişisel arzularımız şunlar bunlar değil de halihazırda olan bu yasaların üzerinden ancak bu yasalar kalktığı zaman evet. neler olabilir? Bunu Çünkü burada önce bir bile... mantık var aslında. Evet. Yani bu yasalar konurken yani, yani bu yas, bu yaklaşım yani bu şey koruma kurulunun kararının arkasında bir yaklaşım var. Hı hı. Bu da yani Adaları benzersiz bir kültür mirasına, doğal mirasa sahip olduğu, bunun korunması gerektiği, bunun korunması için de e, bir takım özel koşulların gerektiği, yani buraya mesela motorlu araçların sokulmaması gerektiği, e, buradaki yolların e, esas itibariyle zaten küçük bu adalar, e, yani bütün bunlar zamanında düşünülmüş, yürüyerek ulaşılabilecek. Hı. Yerler buralar bisikletle ulaşılabilecek bir de e, faytonlar vakti zamanında zaten 100 yıldır neredeyse faytonculuk mesleği de var ve faytonculukta başından beri aslında bir ulaşım aracı adalıların e, kullandığı bir ulaşım aracı Hı -hı. ola gelmiş. Hı -hı. Peki şimdi neden e, faytonlar sanki yetersizmiş gibi davranılıyor ya da şöyle söyleyelim neden yasaklanan e, ulaşım araçları neden adalara girmek için adeta tozbaşı vuruyor böyle kale kapısına tozbaşı vurur gibi giriyor gidiyor gidiyor geliyor. Bir iki sebebi var bunun. Birincisi adalar da işte imar planları uygulanana kadar zaten başıboş bir şey oluşmuş. imar hareketi oluşmuş. Sonra imar planları yapıldıktan sonra da bunların ile bu imar planlarının ile yeniden kalabalıklaştırılmış ada nüfusu. İkincisi turizm var. 1984'te bugünkü gibi bir turizm akımı yok. Türkiye'de. E, bu tabii en çok büyük adayı ilgilendiriyor. Bütün adalara geliyor ama. Ve bu, bu sebeple adalarda faytonlar e, ha bu, bir de şu var tabii bir de bu şeyler imar alanları eskiden olduğu imar alanları eski yapılara bakıldığı zaman hep yollar boyuncadır. Zaten oralara yollar vardır. Ve o yollar arabayla da gidilebileceği gibi biraz daha gençlerin yürüyerek gidebileceği yerlerdir. Ne zamanki tepeler imar da açıldı fiilen evet. Ee, tabii ki böyle sorunlar da Hı -hı. çıkmaya evet. başladı. Bu çok doğru bir nokta aslında. Evet, yani bu evet, imar konusunda evet. koruma maçlı imar planlarının bu kadar geç yapılmış olması evet, evet. ve bunların aslında yapılamamış, yani yapıldıktan sonra <gülüyor> <Böyle de> uygulanamamış <gülüyor> olması nedeniyle aslında Hı -hı. burada usulsüz adaların hakikaten Hı -hı. bu miras topografyasına ve değerlerine uygun olmayan bir kentleşme yaşanmış. Hı -hı. Dediğin Hı -hı. çok doğru. Evet. Ve o bu, yüzden ha. de nüfus çok artmış. Hı -hı. İşte bu şimdi e, faytonlar konusundaki hatta konusundaki diyelim kararları uygulamayan mercilerin e, şeyleri davranışları sonucu bu oluşmuş zaten. Yani önce bu imar işleri gelişmiş İşte şu bu ondan sonra da tabii yetersizlik halinde de bu sefer başlamışlar bu yeni du, e, durum dolayısıyla mevcut kanunları uygulamamaya. Yani mevcut kanun ve yönetmelikleri uygulamamaya başlıyor. Evet başladım. çünkü ortada böyle evet. bir karşılanamayan bir talep var. çıkıyor. Yani tabii. işte e, adaların daha tepe taraflarında yaşayan çok sayıda insan ben var. Başladı, e, şimdi yani hakikaten adalarda ilk yerleşim olduğunda öyle çok e, yokuşlu bir yerleşim dokusu evet. görmüyoruz. Evet. Adanın etrafından evet. diyor nitekim o büyük büyüktür filan oralar... Evet. ...yerleşim alanları da değil... ...ve o büyük tur falan yapanlar da... ...sayı olarak çok az... Evet. İnsanlar eskiden daha ziyade pikniğe gidermiş... ...dilburnu'na evet, gidermiş... Evet, ...oralar evet. yürünebilecek evet. uzaklıkta yerler... Evet. ...bilemedin bisiklet... ...yani biz gençliğimizde gittiğimiz zaman işte kaldığımız zaman yahut bisikletle her yere ulaşılırdı. Annelerimiz, babalarımız da öyle 30 yaşında değillerdi. Ama yürüyerek giderlerdi. Yani tur yaparlardı. Y turu yürümek diye bir şey vardı. E bir şey daha var tabii e burada. E eskiden bir de şu vardı. E böyle yüksek noktalarda yapılan köşklerin o dönemde köşkler ancak yüksek noktalarda yapılırdı. Onların sahiplerinin genellikle tek atlı ve kadana atı yani sağlam büyük hmm. atlı tek atlı küçük arabaları vardı. Yani gelip oradan oraya çoğunlukla da kadar gelirdi onlar ya hatta meydana kadar. Atçısı, arabacısı sahibine teslim ederdi. Kendisi yürüyerek giderdi. Köşk sahibi de ondan tıkı tıkı tıkı kendi giderdi. <gülüyor> yani evet. o tepelerde böyle şimdiki gibi yoğunluk yoktu. Bir de o köşklerde aslında 80'li yıllarda yaşanan bir durum var. Onu hmm. da söylemek. Bu hmm. imarla ilgili hmm. yine. Hmm. ya yani bu köşklerin tek sahiplilikten hmm. çok Çıkması, sahipliliğe tabii. dönmesi. Yani Tabii. o köşklerin birçoğu aslında dışından tarihi bir yapı olarak görünüyor. İçine şey, girdiğiniz apartman. zaman tamamen apartman <gülüyor> olduğunu... Dışından bile öyle gözükmüyor. Yani gören anlıyor Aa, bir bunda evet. bir numara var ama nedir diye. <gülüyor> evet, yani evet. Demek anlıyor. ki burada bir e, nüfus artışı var. Evet ve planlanmamış Plansız, aslında evet. bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışı olurken bunun getireceği ulaşım yükü düşünülmemiş. Bunlar evet. planlanmamış. Evet. Böyle de facto bir evet. durumla karşı karşıyayız değil mi bu evet. nüfusla Şimdi ilgili olarak? Şurada adalarda kayıtlı seçmen sayısı 14.500 deniyor. Evet. Yani bu tabii üç aşağı beş yukarı rakamlar. Gelen günlük birlikçi sayısı da yaklaşık 100.000'e e, buluyor. Bunlar bu motorların ve vapurlardan inenlerin sayısına göre hesaplanmış adaların ayrıca yer nüfusu var. 160 bine falan da çıkıyor. Bütün bunları hesapladığımızda e, durum de, ortaya çıkıyor. <gülüyor> durum ortaya çıkıyor. Turizmin baskısı var. Evet. Bir de eee herhalde 2011 eee zamanlarında falan olması gereken at sayısı da 1600. Yani Hı -hı. faytonlara koşulacak eee sayı 1600. Şu anda 800'lerde falan bu at sayısı. Yani böyle bir tarihsel taleple. perspektif aslında çok iyi oluyor. Yani evet. hani nereden nereye Hı -hı. geldik evet. ve niye böyle geldik evet. ve niye bugün böyle bir nasıl diyelim keşmekeş zayıf kalıyor bu evet. kelime yani... Evet. Ee, işte e, fayton kazaları, aşırı çalıştırılan atlar, çatlayan atlar, bisiklet kazaları, akü kazaları e, sayısını artık tespit edemediğimiz ve hiçbir kamu yönetiminin de bu akül araçlar yasa dışıdır demediği de facto ve üst üste böyle E, çakışan e, bir yani artık böyle yürüyene yürüyemeyeceği Hı. bir ada yani. haline. Yani aslında yaya e, yoludur şeyinin e, felsefesinin tamamen evet. de facto terk edildi, terk evet. edilmek zorunda evet. kaldı bir Nedir durumla mi? karşı karşıyayız. Evet. Yani nereden buraya geldik işte evet. bu nüfus artışından evet. bahsettik. Turizm Senin de başta yeah. söylediğin gibi değil mi? Turizm baskısı çok önemli. Buradaki faktörler nedir? Yani herhalde İstanbul'un büyümesi. Aslında adalar hep turizm. Gelirmiş hep Allah Allah. akın akın eski fotoğraflara baktığınızda görüyorsunuz yani çok büyük sayıda hafta sonu değil mi böyle evet. vapurdan boşalırmış evet. insanlar ama vapur sayısı o zaman daha Hı. kısıtlı motorlar yok İstanbul'un nüfusu Belediye belli. Belediye çalışanları daha çok emniyetteki çalışanlar Hı. daha Gerçekten. çok bir de böyle bir durum var eski Hı. resimlere baktığınız zaman bütün o Hı. ana iskeleden boşalan e, bir şeyden e, ana yoldan. Bir sürü görevli insan evet, evet, diziliyor ve diziliyor. onların evet nereye ne şekilde gideceklerini yönlendirmeler yapıyorlar. Yani evet. bunlar kaç sene önceki yapılmış şeyler. Bu kadar geriye düşmek neden? Evet. Yani bu tabi sosyoekonomik sebepleri e, bir yana, bir yana değil. Onlar üzerine fakat bir de aynı zamanda burada bir başı boşluk ondan sonra bir lavallik bir e, şey var. Burada tabi unutulmaması gereken noktalardan biri de bu yaz nüfusu ile kış nüfusu arasındaki fark. Şimdi bu tür sorunlar daha çok yazın yaşanıyor. Fakat e, yazdıkçılar dediğimiz kesim. Bu e, sorunları adada kendi e, işte mahallelerine, kendi e, plajlarına, kendi bahçelerine hasrediyorlar. Özellikle hafta sonları. Bu hep bilinen bir şeydir. Hafta sonu adada durulmazlar e, adalılar. E, ve görmezden geliyorlar. Sanki orası onların, mesela oturdukları semt neresiyse diyelim şişli. Şişli'de bu tür sorunlarla çok uğraşıyorlar. Fakat adada uğraşmıyorlar. E bu buna, bu tür sorunlara çözüm bulmak isteyenlere, yani onun için çaba gösterenlere yeteri kadar el vermiyorlar. Çünkü onu hmm. geçici bir durum olarak görüyorlar. Kendileri için de işte yani yazlar gittik falan diye. Zaten önemli bir kısmı da bu insanların şimdi güneye kaçtı. Yani adada yazlıkçı profili de değişti biraz. Eski yazlıkçılar e, sıkıldılar adaların bu halinden. Özellikle büyük adadan bahsediyorum. E, ve güneye gidiyorlar artık. Uzun tatil yapabildikleri ölçüde güneye gidiyorlar. Onun için e, ama oradaki varlık onların, e, onlara büyük olanaklar sağlayan İstanbul'un bir, bir saat ötesindeki yazlık... E, ...onlar için de değerli olmalı. Yani onlar da adaların daha yaşanabilir hale gelmesi için çaba göstermeliler Alıp başını giderek adaları terk ederek bu, bu, bu çok da bir şey olmuyor. Yani bir süre çünkü güney dediğimiz yerde çivisi çıktı. Yani, yani sahiplenmekten bahsediyoruz. Sahiplenip bura, burada iyi bir hayat sürdürebilseler denizin temizliği için uğraşabilseler güneye gitmek ihtiyacını azaltacak sebeplerden bahsediyorum. Sahiplenme önemli. de derken esasında herhalde bir e, burada hiç bir de veri akışı yani veri evet. paylaşımı yok. Hiçbir kurum bize bir veri vermiyor. Se, evet. Kaç tane at var? Kaç Hı. tane ...bisiklet ölümü var, kaç tane aküllerin yol açtığı ölümlü kaza var. Tutmuyorlar ki verileri, Hiç, tutmuyorlar. Yani bunlar, <gülüyor> e, bilmiyorum ama kaymakamın, emniyet müdürünün, belediyenin talep etmesi... ...hastaneye gidip talep edebilir. Evet. Bunu, ama yani mi? veri niye tutulur? Planlama yapmak, yapmak için, için, bir şey düzenlemek evet. için. <gülüyor> değil mi? Yani bunun için hani veriye ihtiyaç duyulur. Demek ki şu anda planlama... Yapılmak, düzenlenmek sanki İstenmiyormuş gibi böyle bir Adeta. E... Adeta bu coğrafya Yani yarış olsa herhalde Adalar coğrafyası kanunların En az uygulandığı coğrafya Olabilir. Bir, birinci yani. sıraya Alabiliriz. Akülü, aküden diye. mesela hmm. yaklaşacak evet. Akül araçlardan Akül evet. araçlar çok net evet. ya yani Bunların net şekilde kullanılacağı Kimler tarafından alın, alınabileceği sağ evet. işte Hastane raporu falan, Gayet Hı. net tanımlanmış evet. Fakat Bunun tamamen dışında neredeyse artık her adalının her adalının herkes demeyelim ama yani çok sayıda. 13 yaşında çocuk da kullanıyor. Evet, <gülüyor> e, böyle vızır vızır evet. ve şimdi kazalar olmaya başladı değil mi? Değil mi? Burada evet. yine ben şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, 5.216 sayılı kanunda Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyonu sağlamakla İBB'ye bağlı UKMA'ya e, e, görevlidir evet, evet. diyor. Ve bütün bu hangi araçların hangi yollara giremeyeceğini bisikletlere yasak bölgelerin hepsi ilanı var. Yani bunda, bu veriye ulaşabiliyoruz Allah'tan. E, plakalı aküllerin Faytonların ve diğer kamunun motorlu araçlarının da nerelere giremeyeceği belli. Mesela 36 tane bisiklet ve akülü e, faytonlara kapalı yollar var. Fakat bugün hepsinde her şey var. Akülü de var, bisikletli de var ve bunlar görevlerinin önünde akıp gidiyorlar. Şimdi bütün bunlar olup biterken e, o zaman burada büyük bir sorun var ve bu fayton sorunuyla epey üstü örtülüyormuş gibi gözüküyor. Bizim bunları da açıp bilgilendirmemiz lazım çünkü gördüğüm şu ki e, her gün gündemde faytonlar var ve fayton başlığıyla var atlarla ilgili var Hı. ve bunu birçok köşe yazarı e, yazıyor ama okuduğum yazılar o kadar yetersiz ve o kadar bilgisiz ki Dilleri gerçekten çok üzülüyorum çok çok ha. az Evet Ben açıkça evet. fikrimi söylüyorum Yanlıyor. çok ha, az yok, yok, adaya gelip araştırmadan ya. yapmadan yok. yazılmış Onlar e, yazılar. Onlar adalı, genellikle adalılar doğrusunu yazıyor. Yani evet. adada oturanlar e, işi bilenler orada yaşayanlar. Yani şöyle deniyor evet. değil mi bu yazıların evet. ortak söylediği şey yani bu atlar evet. kötü muamele görüyor. Hı -hı. Büyük bir turizm baskısı var evet. ee, işte Hı -hı. para kazanma baskısı var. Ee, ve çok ölüyor Çatlıyor yollarda evet. kalıyor Ve evet. atların bu şeyden Kurtarılması Diliyoruz gerekiyor zaten. Bunu diyor, evet. bunu diyor. Evet. Yani şeyin evet. argümanın temel Söylediği evet. şey evet. bu Şimdi bur burada bir sorun olduğu kesin Hı -hı. Bu sorunu acaba işte atları kaldırarak mı Hı. çözeceğiz? Yoksa acaba baştan beri bu programda söylediğimiz Hı -hı. uygulanmayan evet. kuralları, kanunları evet. uygulamaya çalışarak mı çözeceğiz? Evet. Çünkü aslında koruma perspektifi Hı -hı. baştan söylemiş. Burada bir dengeli... Fayton bisiklet yaya beraber yaşar demiş. Burada bir yaşam tarzı vardır demiş. Faytonların bir anlamı vardır demiş. Hı. Bunların beraberliği bir denge, bir kültürel bir evet. ruh, atmosfer getiriyor. Onun için korunması Hı. lazım demiş. Şimdi evet bu kurallar uygulanmadığı için şimdi karşımızda Hı. böyle bir sorun var. E bu sorunu biz... Kaldırıp atacak mıyız yoksa derinine dibine inip dibinden mi çözmeye çalışacağız Yani <gülüyor> e, bu kuralları aslında uygulamaya çalışsak evet, evet. Çok da ileri şey yapmaya gerek yok yani ileriye evet. Şu <gülüyor> kuralları uygulamaya çalışsak Bunun çalışsam. için işte e, bu kuralların uygulanmasının kuvvetle talep edilmesi lazım Ama Bunun tek yolu budur evet. yani, yani şurada... b, b, Bir dakika <gülüyor> kanun kan hiçbir kanun evet. kuvvetle talep edilmedikçe e, uygulanmıyor Dünyada da böyle bu. Yani işte şeyler kanunların yorumları üzerine gidiliyor, Hı -hı. geliniyor falan. Ama ilk Ve burada tabii ki Adalılara görev düşüyor. Ama Hı -hı? şurada şöyle evet. bir gerçek de var <gülüyor> şimdi. Bir taraftan e, kurallar var ama evet. bunlar ta 1991-84. Şimdi bir de tabii ki Genişim bugün bak, tabii. Bir yeni bir durumla karşı evet. karşı olduğumuz evet. da bir gerçek. Evet. Demin konuştuk. İmar, nüfus dedik, patlaması dedik, evet. turizm dedik değil mi? Yani bunları da şimdi dikkate alarak... Bu mevcut kuralları biz nasıl e, yorumlayacağız? Yeni ne tür e, şeyler düşüneceğiz? Kararların alınmasına, kararların alınmasına katılmayı talep etmek lazım. Kararların alınmasına hiçbir e, e, şey sahibi, otorite sahibi kendiliğinden gelin siz de bu kararların alınmasına katılın dememiştir dünyada. Demokrasi de budur, her şeyde de budur. Bunlar hep talep edilerek olan evet. şeylerdir. Dolayısıyla bizim Bu konuda talepkar olmamız bir araya gelip bu şeyimizi belirtmemiz lazım. Kent konseyinin bu girişimi bence bu anlamda bir şeydir, bir, bir adımdır. Ee, zaten burada işte bütün bu nedenlerle diye başlayan son iki maddede bunu anlatıyor. Ee, bu, bu nedir? Onu bir aslında söyleyelim. Evet. Kent konsey mimarlık, şehircilik, ulaşım, çalışma evet. grubu bu e, son işte iki haftadır faytonların kaldırılacağı yerine elektrikli faytonların Hı. geleceği şeklinde evet. böyle evet. bir takım duyumlar var işte evet. faytonculara iletilen bir evet. e, şey şeyler... faytoncuların da söylediği evet, değil mi? orayı şey. bir okuyalım ama evet. bak evet. evet. diyor ki Evet. Ee, işte e, İstanbul Arabacılar ve e, Motorsuz Karayolu Nakil Vasıtaları Esnaf Odası, ve Faytoncular Odası yani başkanlığı halihazırda adalarda kullanılmakta olan faytonların yerine <gülüyor> burası komik fayton görünümlü elektrikli araçların, kiç işte de bunun çözülür. kullanılmasını eee kararlaştırdığını ve kendilerine buna göre hazırlık yapmalarını İstediğini açıkladı diyor. Hı hı. Yani diyor ki size diyor faytonlarınızı bırakırsanız bu araçları herhalde bir takım e, kredi kolaylıkları falan sağlamayı düşünüyorlar. Hı hı. İşte veririz diyorlar. Evet. Yani bu, bu bir... bir bu, vallahi buraya şey konusu, uçak konusu daha iyi. Yani <gülüyor> tankla yapılsa bu bunlar çok çirkin. Resimlerini gördünüz mü bilmiyorum. Gazetelerde çıktı. Bu şey elektrikli fayton denen şey bir rezalettir. Yani görselinden daha önemli şu var. Yani ha. bu geldiğinde bütün tamam. bu sorunların hala varlığını ha. Ha. sürdüreceği, ha. asla ölümlerin son bulmayacağı bir tek at ölümlerinden e, biz... At olmayınca e, ölemeyecek e, tabii. Ö, ö, ö, ö, ölmeyecek. Ama diğer Evet, bütün bu evet. bisiklet kazaları insanlar tabii, tabii. E, bakın, Atladığımız sürecek. çok önemli bir şey var Ben onu tekrardan e, demin Aküllerde e, eksik kaldı evet. Ambulans evet. Arkadan akülü araç çarpıyor evet. e, Ne oluyor Bu bir kamu aracı evet. Emniyet geliyor Tutanak tutması lazım Bağlaması evet. lazım Tutanağı tutamıyor Aracı bağlayamıyor Neden Ceza kesemiyor Plakası yok Tanımsız <gülüyor> Böyle bir şey yaptığı zaman bu kimleri bağlar belediyeyi bağlar emniyeti, emniyeti bağlar kaymakamı bağlar uygulayamıyorlar çünkü direk kendilerini bağlayacak bir kanunsuzluk var altında bütün bunları da bizim anlatmamız lazım çünkü bu demin ki bahsettiğim köşe yazılarında bunlar çok irdelenmemiş altı çizilmemiş çalışılmamış şeyler Evet. Yani şey, burada tabii istismar edilen bir kitle var. Duyguları istismar edilen bir kitle var. Bu at ölümleri, atların çatlaması falan deri. dolayısıyla hepimiz hayvan seviyoruz. Yani bu sadece de şey değil. Fakat Üç dakika. E, fakat, fakat burada şöyle bir şey var. Üç dakikamız kaldı. Evet tamam. o işaret geldi. Seyretimden aldık. E, fakat burada şöyle bir şey var. Bütün tartışmalar, e, işte mitingler, adada geçen hafta yapılan, bundan önce yapılan mitingler var. Hep duygusal planda cereyan ediyor burada e, bu dolduruş dediğimiz yani o, ki, o iyi niyetin istismarının e, kimler tarafından yapıldığına iyi bakmak lazım e, çünkü o iyi niyeti istismar edenlerin bence inşaattan e, doğacak rantlardan yararlanmak gibi. Efendim oraya girecek araçların e, yapımından yararlanmak evet, gibi. Evet çünkü elektrikli araç gelirse zırt pırt her yer ulaşılabilir hale e, gelecek. Tabii, tabii onun için yani, yani inşaat olur. Aslında adaların da, tabii. mantığı her evet. yerin ulaşılabilir olmaması. olmaması. <gülüyor> Aynı bu. Evet, şimdi, yani orman ha, olması. Evet, yürüyüş evet, alanı olması değil evet, mi? Evet. Yani şimdi o zaman ben şöyle bir şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum doğrusu. Bu atları sevdiği çok bilinen atlarla iç içe yaşayan insanlar var, veterinerler var, at bakıcıları var, at sahipleri var. Hı hı. Ee, bunların da katıldığı, yani bunların at sevgisinden, hayvan sevgisinden evet. şüphe edilemeyen bu insanların da katıldı ve bilimsel bir temeli oturan veterinerlerinde katılımıyla ve dolayısıyla duygusallıktan kurtarılmış tartışmalara ihtiyacımız ama var. Ama yani bundan daha önce bir ulaşım planı lazım değil <gülüyor> mi? Hayır, o, o, yani şöyle ki yapan, yani bir sorun bir atlar ama bir dakika ha, sorun ha. veterinerlik falan değil. Sorun atlara bilimsel yaklaşım falan bunlar da değil. Sorun ...bu faytonculuk mesleğinin... ...kullananlarıyla birlikte... ...orada insanlar da perişan durumdalar... Tabii. ...aslında... ...atlar da perişan tabii. durumdalar... ...yani bu meslek daha iyi nasıl icra edilir... ...yani buraya evet. sadece at uzmanı değil... değil ...yani şu faytoncu şu... uzmanını da çağırmak lazım... Aa, ...bu da tabii. nedir... ...bu bir ulaşım planı yap... ...yani bu ama adalarda bu, kaç tane olan... fayton... Evet. ...kaç nerelerde... Evet. ...hangi turlar... ...hangi tabii. rotalar... ...bunların yatacağı yerler nasıl olmalı kalkça değil mi şey yani bu... bunu böyle bir planın yapılmasına e, mani olan bir şey var O da e, atların e, çektiklerine mani olmak isteyen insanların feryat figanı buna dayanarak zaten bu şimdiki durumu sürdürüp işte onun yerine elektrikli hiç faytonları koymaya kalkıyorlar. Evet arkadaşlar programın sonuna mi? geldik. Anlatabiliyor yani bu, bu tabii bu böyle plan daha. yapılması hani? lazım ama o planında e, engelleyen bir sebep evet. olarak insanların e, bir objektif temeli evet, oturması lazım. Evet bitiyoruz. Var mı başka duyurunuz? Ben hepimizin adına bir duyuruyla Buyurun. kapatıyorum efendim. Lütfen tüm kurumlar verilerinizi paylaşın. Bu verilere ihtiyaç var. Bu sene mesela 20 tane ölümlü kaza olduğunu duyduk bisikletlilerle Bisiklet. ilgili. bu Bunlar böyle havada uçuşan rakamlar şeylere açık manipülasyonu açık rakamlar olmasın. Verilerinizi paylaşın ve lütfen tüm kurumlar görevlerinizi yerine getirip kanunları uygulayın. Ada yaşanabilir bir yer olsun. Evet Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin, hoşça kalın. Evet, hoşça kalın adalar hepimizin. Bravo. Dünya mirası adalar.